Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 41 gün kaldı. Kooperatif ve WWF'in birlikte hazırladıkları rapor, katranlı kumlar hakkındaki gerçeği Greenpeace raporları ile birlikte bir kez daha gözler önüne seriyor. Kanada, katranlı kumdan petrol üretmek için 2025'e dek tam 250 milyar pound harcayacak. Rapora göre bu para, Sahra Çölü'nde güneş santrali kurmak, ya da tüm Avrupa'nın elektrikli araçlara geçmesi gibi büyük bir projeye harcansa Avrupa'nın karbon salımı sıfırlanabilir. Ayrıca aynı miktar en az gelişmiş 50 ülkenin Birleşmiş Milletler'in yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için koyduğu Milenyum Gelişim Hedeflerine ulaşmasında sağlayabilirdi. Ancak Kanada katranlı kumdan petrol üretmekle ilgili insanlık suçu sayılacak hedefler belirlemiş durumda. İlk hedef 2025'te günde 4 milyon varil petrol üretmek. Şu anda bu miktar 1.3 milyon varil. Kanada hükümeti BP ve Shell'in sözü yerine halkın sözünü dinlese gezegenin geleceğini değiştirebilir. Şu anda gelecek kuşakların yaşam hakkını almakla meşgul maalesef. Avustralya'da sıcaklığın son 50 yılda 0.7 santigrat derece arttığı tespit edildi. Araştırmayı yapan Ulusal Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) direktörü Megan Clark, iklim değişikliğine dair belirgin işaretler bulunduğunu belirtti. Ayrıca tüm mevsimler boyunca ısınmanın bütün ülkeyi ilgilendirdiğini ve son 10 yılında sıcak geçtiğini söyledi. Rapor, Avustralya Meteoroloji Kurumu ile ortaklaşa hazırlandı. Raporda kıtanın batı ve kuzeyinde deniz seviyesinin yılda 7 ila 10 milimetre yükseldiği de belirtiliyor. Yani neredeyse 1 cm. Yayınlanan bu rapor özellikle önemli. Çünkü Avustralya'da küresel ısınma bu yıl yapılacak genel seçimlerin başlıca siyasi tartışmalarından birini oluşturuyor. Avustralya, dünya kişi başı en yüksek karbon salımına sahip ülkelerin başında geliyor. Hızla bu sıraya yükselen Türkiye'de acaba seçimlerde iklim değişikliği ne kadar konu olacak? Dünya Saati'ne Türkiye'de katılıyor. Dünya Saati kapsamında 27 Mart'ta Boğaz Köprüsü'nün güvenlik harici aydınlatmaları 1 saatliğine kapatılacak. WWF tarafından küresel ısınmayla mücadele amacıyla bu sene dördüncüsü gerçekleştirecek olan Dünya Saati 27 Mart 2010 Cumartesi günü 20.30 ile 21.30 saatleri arasında yapılacak. Empire State binası, Tapey 101 Gökdeleni, Eiffel Kulesi, Buckingham Sarayı gibi dünyaca ünlü yapılar da Dünya Saatine katılacaklar. Dünya Saatine bu yıl dünyadan 6 bin ilçe, şehir ve belediyeden 1 milyar insanın katılması bekleniyor. Dünya Saati 2007 yılında Avustralya'da başladı. 2008'de küresel bir harekete dönüştü. 2009 yılında da bir rekora imza attı ve dünya çapında yürütülen en büyük kampanya olarak anılmaya başlandı. Milyonlarca insanın destek verdiği kampanyanın amacı ışıkları bir saatliğine kapatarak küresel ısınma ile mücadele konusunda görsel bir mesaj vermek. Şubat ayı itibariyle Kadıköy Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Balıkesir Susurluk Belediyesi dünya saatine katılacaklarını açıkladılar. Biz de WWF ile birlikte tüm bireyleri, şirketleri, belediyeleri ve yerel yönetimleri 27 Mart 2010 tarihinde 20.30 ile 21.30 saatleri arasında ışıklarını bir saatliğine kapatmaya davet ediyoruz. Böylece iklim değişikliğine mücadele için yaşam tarzımızda yapabileceğimiz küçük değişiklikleri düşünmeyi en azından bir saat ayırmış olacağız. Ancak hala her gece bakıyoruz İstanbul'da Sabancı Kuleleri başta olmak üzere gösteriş için elektrik harcamaya devam eden binalar var. Bu elektrik maliyetini ödeyecekleri paraları olabilir. Ancak ödedikleri elektrik faturası ile çocuklarımızın geleceğini çaldıklarını hatırlatmak gerek. Gezegenin geleceği için dünya saati sadece bir saat değil her saat. Daha önce bahsettiğimiz gibi geçen hafta Greenpeace Mersin'deydi. Pazar günü Mersin nükleer karşıtı platform ve Greenpeace'in katkılarıyla düzenlenen Göksel Konserinde Mersinliler hükümetin nükleer santral planlarını protesto ettiler. Mersin Barış Meydanında halka açık düzenlenen Göksel Konseri sırasında izleyiciler hükümetin akkuyu için planladığı nükleer santral planlarını protesto etti. Mersinliler ampulün rüzgar ampulünü rüzgar ile yak. AKP nükleer AŞ ve Erdoğan suçlu, Akkuyu güçlü gibi pankartlarla hükümetin Rusya ile yaptığı işbirliği anlaşmasına karşı çıktı. Mersin nükleer karşıtı platform sözcüsü Sabahat Aslan, Akkuyu'nun bağlı olduğu Bükecili Belediye Başkanı Mehmet Kale, Akkuyu Köylüsü Mehmet Amca ve Greenpeace eylemcisi Bahadır Çam, 34 yıldır devam eden bu mücadelenin hiçbir zaman sona ermeyeceğini konserde belirttiler. Geçtiğimiz aylarda Başbakan Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Sechin arasında nükleer santral tesisi konusunda işbirliği ortak beyan hamlesi imzalanmıştı. Üstelik hükümet kamuoyu ile ilgili hiçbir detayı paylaşmamıştı. Acaba bu imzalanan belgeler nükleer santral ihalesi yasasına yönelik Danıştay kararını ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarını devre dışı bırakmayı mı hedefliyor bu konuda bir açıklama yapılması gerekliliği doğdu. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girerek bu gelişmeleri sorgulayanların arasına katılabilir. Göksel'in Mersin Nükleer Karşıtı konserinin çekimlerini izleyebilirsiniz. nükleer.greenpeace.org adresinde. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 41 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes